Bugünkü programımızın destekçileri Neslihan ve Ümit İlhan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün telefon bağlantısıyla Cemal Gökçe'ye ulaşacağız. İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı herhalde hattımızda. Cemal Bey merhabalar. İyi yayınlar diliyorum Sayın Hacı. Sağ olun çok teşekkürler. Bugün sizinle... Hem merkezi yönetimin hem de İstanbul yerel yönetiminin konularını konuşmak istiyoruz. Evet yani 23 Haziran'la birlikte e, Türkiye'de bir şeyler değişti diye düşünmek mümkün. Ama önümüzdeki dönem neler getirecektir onları da hep birlikte yaşayacağız tabii. Ben hemen imar Barışı ile başlamak istiyorum. İmar Barışı ödemeleri uzatıldı. 31.12.2019'a evet. kadar uzatıldı. Ee, evet. Bunun sebebi paraların toplanamaması mı nedir? Ee, büyük olasılıkla öyle. Ee, zaten imar barışı daha doğrusu imar aslıyla ilgili e, kararda da iki kez uzatma yapılmıştı. Evet. Ee, Başvuru süresi o, uzatılmıştı. Evet uzatılmıştı seçimler geride kaldı bir yanıyla yerel seçimlerde avantaj sağlamak ama en temel gerekçesi de biliyoruz Türkiye'nin çok ciddi bir ekonomik sorunu var ciddi bir ekonomik krizi var bütün yatırımlar durdu ekonomi işlemiyor. yeni yatırımlar da ufukta görünmüyor bu Sadece bugün ortaya çıkan bir durum değil. Aşağı yukarı bir buçuk iki yıl önceden alarm veriyordu ekonomimiz Var olan yatırımların duracağı, yeni yatırımların yapılamayacağı. En azından biz meslek insanlar olarak, komün içerisinde olan insanlar olarak, yine bu ülkeyi ve yerel yönetimleri yöneten insanlar olarak, Görmemeleri mümkün değildi. Yakından görüyorduk, uyarmaya çalışıyorduk biz. Çünkü bizim meslektaşlarımız büyük oranda inşaat sektöründe çalışıyor. Ayrıca çalışan insanların Türkiye istihdamının yaklaşık olarak %7 mertebesi inşaat sektöründe çalışıyor. Ayrıca doğru yatırımlar yaparsan, parayı doğru kullanırsan, açıktır ki inşaat sektörü altyapı ve üst yapılar açısından da ülkemiz açısından çok önemli bir konu bu yanıyla da ilgilileri sürekli olarak uyarıyordu lüks konutlara gerekli olmayan öncelikli olmayan yatırımlara paraları harcamayın bu çerçevede de umuyorum ki soracaksınız çok gerekli olmayan öncelikli olmayan seçilmiş olan yerden tutun da ihale biçimine ve onun sonuçlarına kadar üçüncü köprüye şehir hastanelerine ve üçüncü hava alanına kamu bankalarının ki o işlere alan insanların bulmaları gereken kredi kendilerine ait olması gerekirken kredi bulunma işleyişi, onun araçlarının oluşturulması kendilerine ait olması gerekirken. Devletimiz hazine kefil oldu iç kredi kullanılmasına ve dışarıdan paralar alınması doğrultusunda ayrıca kamu bankalarının da Ziraat Bankası başta olmak üzere içi boşaltıldı. Bu yanıyla öncelikli harcanması gereken öncelikli verilmesi gereken kredi muslukları da bu çerçevede kapatılmış oldu. Dolayısıyla ülkemizin büyük ölçüde paraya ihtiyacı vardı. Çünkü bunlardan birisi akıllarına gerçekten uzunca bir süredir alışkanlık haline gelen kaçak yapılaşma konusu gündeme geldi. Çünkü kaçak yapılaşma derken sadece kamu arazilerinin işgal edilip kaçak yapıların yapılmış olmasını düşünmemek gerekir. İnsanların kendi arsalarına yapmış oldukları kaçak yapıları da düşünmek gerekir. Ayrıca ruhsatlı olsa bile, isken almış olsa bile ilgili yapılar, yani yasal bir prosedür içerisinde o işlere başlanmış olsa bile, bizim ülkemizin bir alışkanlığı, çünkü inşaat sektörü denetimli değil, bir iş disiplini, bir meslek disiplini, bir anlayış disiplini olmaması nedeniyle, Ruhsatlı ve iskanlı olan yapıların üzerine de bir kat, birkaç kat kaçak yapılar yapılabiliyor. Ayrıca da yapılma sürecinde var olan projelerin dışına çıkılarak yapılar enine ve boyuna büyütülebiliyor. Bu noktada da paraya büyük ölçüde ihtiyaç vardı. İmar Barışı adı altında son derece hoş gelen bir anlayışla... Bir barış sözcüğüyle atarak, değil mi? Atarak, evet, barış sözcüğüyle e, sempatik bir anlayışla karşılanılacağı düşünülerek bir af çıkarıldı. Oysa yıllardır biz ifade ediyorduk, bir af bir sonraki afın başlangıcıdır. Eğer siz af çıkarırsanız insanlar bu af tamamlandıktan sonra da yeniden Kaçak yapılar yapmaya başlarlar Devam ederler Nasıl olsa bu anlayış Bu kaçak yapılaşma Devam etse de Sonradan af gelecek anlayışıyla Bu noktada ülkemizde Yanlış hatırlamıyorsam 26 kez af çıkarılmış Hiçbir af Var olan yapıyı Yasal çerçevede tutmamış Her bir bu seferinde af. de bir daha artık Af çıkartmayacağız denerek Yapıldı hem de bu Kesinlikle. Ayrıca bu afın Sayın Erçük diğer aflardan çok farkı vardı. Üstelik geçmiş aflar yapılırken en azından meslek insanları tarafından o yapının relevesi çok olmasa da yapı güvenliğiyle ilgili bir takım hususlara bakılırdı. Yani bir mühendisin bir mimarın elinden geçerdi. Fakat bu seferki az, bendi ki, ki bir deprem ülkesi olmamıza rağmen, İstanbul bu kaçak yapıların en fazla olduğu bir kent olan İstanbul'da olmasını bilmemize rağmen, yakın bir gelecekte İstanbul'un bir deprem beklemesini bilmemize rağmen, dedi ki mal sahipleri yapılarının deprem güvenlikleriyle ilgili olarak beyanda bulunmaları yeterlidir dendi yani bizim gibi meslek insanları işte yıllarca okul sıralarında zaman harcayan para harcayan işte yeni bilgiler edinen o bilgilerle de kalmayı sürekli olarak kendisini geliştiren mal ve can güvenliğini koruması gereken bir insanın, bir mesleğin insanları olarak işte sürekli olarak çaba harcadığımız neredeyse 150 bin mertebesindeki inşaat mühendisi de devrepsik kaldı. Evet. Çünkü bilindiği gibi inşaat mühendisleri yapıların güvenliklerinden sorumlu bir meslek grubunu oluşturuyorlar. Bu yanıyla mal sahibinin iki satırlık bir yazıyla benim yapım güvenlidir. Demesi yeterli oldu Bu Ne derler Hani şuyu bu hukukundan yeterdir Diye bir söz var Halkımızın arasında Gerçekten bu beyan anlayışı Binlerce Milyonlarca paranın da Önüne geçti bize göre Ki Bu konu Can ve mal güvenliğinin Sağlanması konusu Paranın arkasına konamaz, arkasını atamaz, atlamaz. Çünkü yıllardır ifade ederiz ki, diyoruz ki, her türlü ticari kaygı, her türlü şirket kaygısı, her türlü cemaat kaygısı, can ve mal güvenliğinin ticari kaygı önüne geçemez. Dolayısıyla bu anlayış bir kez daha para anlayışını Can ve mal güvenliğinin önüne geçirmiş oldu. Bu yanıyla şuyu huyu, hukukundan beter bir yasa olarak gündeme geldi. Beklenilen paraya da ulaşılamadı. Son açıkladıkları duruma göre işte 11-12 milyon mertebesinde kaçak yapının başvurmuş olduğunu, 17-18 milyar lira da paranın sağlandığını ifade ettiler. Tabii şöyle bir durum söz konusuydu siz de altını çizdiniz başvurmuş olmak o anda işte ilgili yapıdan kaynaklanan ve ödenmesi gereken paranın anında ödenmesini gerektirmiyordu. Belli bir zaman dilimi içerisinde bu paraların ödenmesi gerekiyordu. Anlaşıldı ki başvuru yapıldı fakat bu paralar ödenemedi. İşte bu nedenle de ayın Haziran ayı ortalarında biten 15'inde biten bu anlayış para yatırma ve af anlayışı imar barışı yasasının son günleriyle yetinilmedi. Bu yılın sonuna kadar 2019 yılının 31 aralığına kadar para yatırabilecekler. Dolayısıyla bu konu sıkıntı yarattı. Daha da sıkıntı yaratacak. Çünkü biliyorsunuz bu af yasası e, gündeme geldikten sonra Kartal'da e, Bir yapı çöktü e, Bir apartman kendi çöktü kendisine, evet. Bir apartman çöktü kendi kendisine e, Fark edildi ki e, Beş katlı Ruhsatlı e, olan e, bu yapı e, Kimine göre Yedi katlı kimine göre sekiz katlı Yani kaçak olarak üzerine Katil alayları yığılmış Benzeri yapıların İstanbul'da ve diğer kentlerimizde çok daha fazla olduğunun altını bir çiziyorduk ama bizim çizmemizle yetinilmedi. Yapı kendisini gösterdi, kendisini ortaya koydu. Yıkıldı, 21 yurttaşımız hayatını kaydetti. 17 insanımız da yaralandı. Dolayısıyla çıkarılmış olan afın ne kadar vahim, sadece para toplamaya dayalı mesleği, mühendisliği, can güvenliği, sağlıklı bir kentleşme anlayışını e, dışlayan e, bir anlayış olduğunu e, kendi kendisine yıkılmasıyla ortaya koydu. Dolayısıyla umarım ki, umarım ki sizin sorunuz imar barışıyla başlayalım çerçevesinde olmuştu. E, umarım ki bu imar barışı anlayışı e, sadece para toplamayla sınırlı kalmaz. Daha önceki bir programınızda da ifade etmiştim. Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın dosyaları arasında hangi yapının ne kadar güvenlikli veya hangi yapının hangi şartlarda yapılmış olduğunu, ne kadar kaçak olduğunu ruhsat almış olsa bile o yapının üzerine kaç kat ilave edildiği artık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kendi dosyaları arasında var. Kayıtlarına girmiştir diyorsunuz. Kayıtlarına girmiştir. Ee, yine sekil öncesi ilgili e, Kartal'daki bina yıkıldıktan sonra bir genelge yayınlayarak şehir ve şehircilik Bakanlığı üç ay içerisinde yapıların risk durumlarını bildirildi. Evet tam da bunu soru, soracaktım Şubat ayında 19 Şubat'taki evet. genelgeyle genelge yayınlanmıştı. Ee, Ondan da şöyle bir açıklama yapmıştım. Ee, ya insanların niye meşgul ediyorsunuz zaten bir yıldan fazla bir süredir ilgiler yani ustalarımız kaçak yapılarda oturan insanlar o yapıların kaçaklık durumlarıyla ilgili işte gerekli bilgileri size ilettiler. Evet. Birkaç ay içerisinde hatta bir ay içerisinde her ilde size iletilmiş olan işte af konusunu kaçak yapıların afiyle ilgili dosyayı Uzmanlara, bilgi insanlarına, mühendislere e, inceletirseniz e, var olan durumu yakından görürsünüz. Dolayısıyla o yapıların gelecekte ayakta kalıp kalmayacağını da fark edersiniz. Yani ne kadar risk taşıdıklarını da görmüş olursunuz. Dolayısıyla hoş gelmesi açısından belediyeleri, yani bakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılmış olan bu yasadan dolayı da Belediyeleri sorumlu göstermezsiniz yani. Çünkü bugün başka bir durum söz konusu biliyorsunuz. O, tahmin ediyorum ki o soruya da gelecek. Artık tümüyle e, merkez, e, merkezi yönetim e, en tepeden başlayarak yerel yönetimleri devre dışı bıraktı. Ankara'dan e, işte ülkemiz yönetilmeye, e, yapı sektörü yönetilip yönlendirilmeye çalışıldı. Bu noktada Şehre ve Şehircilik Bakanlığı kendilerine yapılmış olan başvuru dosyalarını da inceleyerek yakın bir gelecekte ciddi problemlerle karşılaşacağımı bilerek işte hangi yapı risk taşıyor? Hangi yapılar risk taşımıyor? Açıktır ki bu kaçak anlayış çerçevesinin tümü riski ifade etmiyor. Yani can güvenliği ile ilgili olmayan bazı çıkmalarda söz konusu olabilir. Biz zaten insan olarak, meslek insanları olarak onu çok önemsemiyoruz. Açıktır ki şu net ve kesin olmalıdır. Bir ülkede hukuk varsa, bir ülkede sağlıklı yapılaşma, sağlıklı kentleşme anlayışı varsa, her türlü imar hukukunu çiğleyen anlayışa müsaade etmemek gerekir. Can ve mal güvendiğimiz dışlayan, her türlü yapılaşmanın karşısında olmak gerekir ama bir ülkemizde çok alışkanlık haline gelmiş olması işte insanlarda bir kültür erozyonu da yarattığı için ufak tefek eksiklikler görülmeyebilir noktasını da ifade etmiştik ilgililere fakat ne yazık ki buradan aşılarak can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak. Bir noktaya oturtuldu bu imar barışı. Merak edilen bir konu var Cemal Bey. Evet. Bu evet. biraz önce konuştuğumuz en riskli alanların 3 ay içerisinde bakanlığa bildirilmesine ilişkin 81 ile bir genelge gönderildi. Bilginiz evet. var mı bu illerden? Ee, şu ana kadar buna yanıt vermiş olan, çünkü 3 ayı çoktan geçirdik. Ee, yanıt vermiş olan herhangi bir il var mı? Çünkü e, Çevre ve Şehircilik Bakanı e, Sayın Kurum bu konuda bir açıklama yaptı. Ama o gün bugündür de yeni bir açıklamasıyla karşılaşmadık. Sizin bilginiz var mı? Ee, maalesef şu ana kadar yok. Bu ayın e, 11'inde e, yönetim kurulu toplantımız var. Bu konu gündemimizde olacak. 11 Temmuz'da İnşaat mühendisleri odasının evet, inşaat mühendisleri odası, genel merkezinin yönetim kurulu. Genel merkez, evet toplantımız var. Bu konuda imar barışı ve sonuçları da riski yapı durumu da açıktır ki 17 Ağustos'ta yaklaşıyor. 99 depreminin yıl dönümü olması. 20. yıl dönümü. Evet. Evet, üstelik 20. dönemi bizim de temel gündem maddelerimizden birisi olacak. Evet. Dolayısıyla en azından gündemimize geleceğiz bir konuyu siz sordunuz. 81 ilim belediyesine yazı yazarak Sayın Bakan'ın bu geneldeci doğrultusunda hangi bir durumlarda bulunduğunuz, hangi çalışmaları yaptığımız çerçevesinde bir yazı, yazmayı planlıyoruz. Evet. Dolayısıyla bu konuda hem ne basına olan bir şey. Ne de e, bilirsiniz ki e, İstanbul e, belediye seçimlerinin işte kazanılmış olan belediye seçimlerinin işte yok sayılarak e, tekrar seçimi yapılmış olması e, İstanbul'un da ülkemizin de diğer meslek odalarımızla birlikte bizim de neredeyse iş ayımızı aldı. Evet maalesef. Kazık oldu e, bu yanıyla. Biraz Gündemi işgal etti. Evet, evet. İmar barışına ilişkin bir başka soru da şu. Şimdi konuşulurken hep böyle işte binalardan, tekil binalardan, konutlardan bahsediliyor. Ama toplanan paralar içinde özellikle şirketlere ait yapılar, şöyle etli butlu diyebileceğimiz yüksek tutarların ödendiği binalara ilişkin. Herhangi bir bilgimiz var mı? Nedir bu, bu konuda? Yani bu konuda benim gördüğüm kadarıyla ve bildiğim kadarıyla şeffaf olmayan bir şekilde yürüyor. Kesinlikle zaten Türkiye'de hatırlayın 99 depreminin 20. yılı. 99 depremin yaşadığımızda birçok endüstri tesinin de çöktüğünü ciddi ölçüde hafir aldıklarını ve can ve can ve mal kayıtları ortaya çıkarmış olduklarını biliyoruz biliyoruz evet bu bu noktada işte var olan işte inşaat şirketlerinin ve veya var olan işte bir takım imalat yapan şirketlerin Adına endüstri testi diyelim, atölye diyelim veya var olan apartmanların zemin katları Veyahut bozulun katlarındaki imalat e, haneler diyelim Yani fazladan oluşturulan e, Bunların ciddi bir problem taşıdıkları Ciddi bir risk taşıdıklarının altını her zaman çizmiştik biz Çünkü e, o ilgili yerlerde çok fazla insanlar e, çalışıyorlar e, Dolayısıyla işte okul gibi, hastane gibi e, endüstri tesisleri gibi yerlerde eğer o yapılar güvenli değilse e, yaşanacak e, 7 ve üzeri bir depremde büyük ölçüde can kayıplarının ortaya çıkacağını biliyoruz. Bu yanıyla, bu yanıyla e, ticari kaygıyı birazcık arka plana e, atıp e, teknik kaygıyı öne alarak sadece bu imar barışını beklemeden ilgili yapıların e, güvenliklerinin e, kontrol edilmesi denetlenmesi, deprem düzenlikli bir hale getirilmesi kaçınılmaz ve öncelikli olmak durumundaydı. E, gerek yerel düzeydeki belediyelerin gerekse daha çok işi yöneten ve yönlendirmeyi e, kendisine vazgeçilmiş olan merkezi e, iktidarın ve ilgililerin bu konular üzerinde büyük ölçüde durmuş olmaları gerekirdi. Ama ne yazık ki işin düzenlik çerçevesi hiçbir zaman bu aktardığım ölçüler içerisinde alınmadı. İlgililer de bu işi bir fırsata dönüştürmüş olabilirler. Yani beyana dayalı var olan kaçak yapılarının beyana dayalı olarak yasal bir çerçeveye kavuşacağını bilerek müracaat etmiş olabilirler. Bunu da bilmiyoruz. Yani ne kadar şirket, ne kadar kurulmuş bu çerçevede müracaat etti onu da bilmiyoruz. Dolayısıyla en temel problemlerden birisi Birisi de bu. Sizin de altını çizmiş olduğunuz gibi can ve mal güvenliğinin, hadi mal bir tarafa bıraktık da özellikle can güvenliği ortaya çıkaracak. Bu tür yapıları güçlendirilmeden, güvenlikli bir hale getirilmeden af kapsamına başvurmuş olmaları bizim açımızdan kabul edilebilir ve affedilebilir bir şey değildir. Çünkü insan yaşamı, insan hayatı, o yapının yasal bir çerçeveye getirilmiş olmasından çok daha önemli görülmek durumundadır. Evet. Şimdi 20 yıl geçti. 99 depremlerinden. E, ...bugüne kadar ve e, biz e, deprem riskinin e, önlenmesi, azaltılması konusunda e, çalışmaları da geçmişte dört gözle bekliyorduk. Fakat gündeme kentsel dönüşüm geldi ve biz başlangıçta bundan çok umutluyduk. İşte nihayet kentlerimiz ele alınacak, yapılar ele alınacak. En azından bundan sonraki yeni yapılan e, yapıların e, sağlam olmasına ve... Deprem riski taşımamasına dikkat edilecek, e, eskilerde onarılacak veya gerekiyorsa yıkılıp yeniden yapılacak diye e, düşünüyorduk evet. ve böyle bir beklenti içindeydik ama... E, o gün bugündür bakıyoruz kentsel dönüşüm tamamen farklı amaçlar için kullanıldı. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanı son konuşmalarında işte bir stratejik planlamadan, her yıl yapılacak ve düzenlenecek hedeflerden bahsetti. Müteahhitlerden teminat alınacağını, her önüne gelenin müteahhitlik yapamayacağını, bina parsel bazlı yenileme değil de riskli alan bazlı veya ada bazlı işlem yapılacağını, düşey yapılaşma değil, bu da Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra evet. gündeme geldi. Yatay yapılaşmaya izin verileceğini söyledi. Şimdi bakıldığı zaman bunların hepsi olumlu başlıklar. Ama evet. gerçeklerle karşılaştığımız zaman durum nedir? Afet e, riski taşıyan alanların dönüştürülmesine ilişkin yönetmelikte yapılan son bazı değişiklikler var. Mecliste bir torba kanun olduğunu biliyoruz. Orada getirilmek istenen düzenler, düzenlemeler var. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? E, i̇nşaat Mühendisleri Odası olarak Teşekkür ederim Sayın Erçin. Çok önemli bir konu, önemli bir başlık. Hemen hatırlayalım, 2012 yılına gidelim. Bilindiği gibi 2011 yılının Ekim ayında, işte 23 Ekim'de ilk deprem, 9 Kasım'da da ikinci deprem olmuştu Van'da. Toplam işte 700 metresinde de insanımızı kaybetmiştik bu depremlerde. Ciddi ölçüde de yapılar hasar görmüştü. Van insanı da uzunca bir süre evlerine girememişlerdi ve dışarıda kalmışlardı. Ama avantajlıydı Van'ın merkezi ve ilçeleri. Çünkü her yer yapılaşmamıştı. Gerek yerel yönetimler, gerek Kızılay, gerekse ilgili bakanlıklar tarafından. İnsanların barınabilecekleri ölçüde çadırlar kurulmuştu. Pratik evler oluşturulmuştu. Sahra hastaneleri oluşturulmuştu. Hastanelerde işte hasar görmüş olmaları nedeniyle. Dolayısıyla hemen 2011 yılı sonrası Afat dönemin işte çevre ve şehircilik Bakanlığı ve başbakan yardımcılığına yardımcısına bağlı olan yani başbakanlığa bağlı olan AFAD kurulmuştu. Dolayısıyla 2017-2023 yıllarını kapsayan deprem strateji ve eylem planı adı altında bir çalışma yapılmıştı. Biz eksik bulmuş olmakla birlikte o çalışmayı çok önemsemiştik. Çünkü bizzat benim kendim 2003 yılında İstanbul Belediyesi'nin yapmış olduğu bir İstanbul Deprem Master Plan çalışması vardı. Dört üniversitemize yaptırılmıştı. Son derece önemli bir çalışmaydı. Ee, biz de destek vermiştik. Otuz yılında... küsür program yaptık biliyor musunuz onunla ilgili? Evet, evet. Rafta <gülüyor> <Bilmiyorum, gülüyor> bekliyor şu anda. Evet, evet. 2004 yılında da Bayındırlık ve İfyan Bakanlığı, yani bugünkü çevre ve Şehircilik Bakanlığı birinci deprem şurasını yapmıştı. Ki öncesi yani aylarca komisyonlar çalışmıştı. Ee, gerek bu komisyonların çalışmalarında gerekse genel kurul çalışmalarında son derece önemli konuların altı çizilmişti önemli dokümanlar ve önemli sonuç belgesi ortaya konmuştu. Biri 2009 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı e, Kentleşme Şurası çalışması yapmıştı ülkemizin biz de katılmıştık ona ben de bir bizzat katılmıştım. Ülkemizin seçkin bilim insanları kent plancıları işte uzmanlar, neredeyse 400-500 kişi uzun süren komisyon çalışmalarına katılmışlardı. Ortaya önemli dokümanlar konmuştu. Ve sonuç bildirisini de dönemin Cumhurbaşkanı olan Sayın Abdullah Gül okumuştu. Ben her zaman altını çizdiğim bir konu vardı. O sonuç bildirisinin altına imza atarız demiştik. Dolayısıyla 2009-2004-2003 yılı İstanbul Deprem Master Plan çalışması, 2004 yılı işte Baynırlık ve İskan Bakanlığı'nın yapmış olduğu birinci deprem şurası çalışması. 2009 yılı yine Baynırlık ve İskan Bakanlığı'nın yapmış olduğu kentleşme şurası çalışması. 2011 yılında da Van depremi olunca önemli, bak olacak zaten ülkemizde deprem ilçesi biliyoruz. Ya dedik yapmış olduğumuz bu çalışmalardan, yapmış olduğumuz bu çalışmalardan sonuçlar çıkarılabilir. Gerçekten de o sonuçlar çıkarılmıştı. 2010, tam olmasa da yani bizim düşündüğümüz ölçüler içerisinde olmasa da 2012 yılını, 2023 yılını kapsayan e, stratejik, bakın stratejik diyorum, e, bir deprem ve eylem planı oluşturulmuştu. Bu stratejik deprem ve eylem planının içerisinde birisi de bizim yıllardır altını çizmiş olduğumuz meslek insanlarının özellikle inşaat mühendislerinin elbette ki inşaat mühendisliği yapabilmeleri için ön koşul diploma sahibi olmak ama temel koşul diploma almış olduğu süreden sonra kendilerini geliştirmeleri çünkü bilim gelişiyor, inşaat mühendisliği biliminde ve bilgisinde, teknolojisinde değişiklikler oluyor. Bunların öğrenilmesi gerekir. Ülkemiz bir deprem ülkesi, güvenlikli yapılar oluşturmak lazım. Deprem yönetmenlikleri mühendislik biliminde, bilgisinde, teknolojisinde değişiklikler olunca deprem yönetmenliklerinde değişiklikler oluyor. Bu çerçevede şöyle bir madde vardı or orada da kom konuşlardı. 2017 yılına kadar yetkin mühendislik yasası çıkarılacak. Bunun çalışmasını da TMMOB odaya dolayısıyla inşaat mühendisleri odasına vermişlerdi. Görüntücü e, olarak da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görülüyordu. E, üniversiteler bir çalışma yapacak, meslek odaları bir çalışma yapacak, TMMOB ve ilgili odalar bir çalışma yapacak. Sizi temin edeyim ki 2012 yılında ortaya konmuş olan bu deprem stratejik deprem e, eylem e, planının 2017 yılına kadar tamamlanacak dediği ilgili maddede bugüne kadar bir tek toplantı yapılmadı 2019 yılına. Buyrunuz işte, evet. Dolayısıyla kentsel dönüşüm konusu da 99 depreminden sonra gündeme gelen e, açıktır ki yapılarımızı da, yollarımızı da yani yapı derken sadece içerisinde oturmuş olduğumuz içerisinde okumuş olduğumuz, sağlık hizmeti almış olduğumuz hastaneleri düşünmek lazım. Yolları, kaldırımlar da yapı olarak düşünmek lazım. Onları da canlı organizmalar olarak görmek lazım. Sayın Erçük, zaman içerisinde onlar da yıpranırlar, eskirler, aynen insan gibi doktora ihtiyaçları vardır, iyileştirmeye ihtiyaçları vardır. Bu çerçevede onları da onarmak, iyileştirmek, güçlendirmek gerekir. Dolayısıyla var olan kentlerimizdeki yapısçokunun da bu çerçevede iyileştirilmesi, işte e, sağlıklı ve güvenli bir şekilde geleceğe devredilmesi gerekir. Bunun adına kısaca işte 636 sayılı yasa çıkarıldı. Kısaca hatta diliyle kentsel dönüşüm denmeye başlandı. Hatta ilk çalışmaları e, daha önce de çok altı çizmiştim. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'yla birlikte yapmış olduğumuz çalışmalarda. Kentsel dönüşüm konusu sadece bina yapma konusu, konut yapma konusu değil. Aynı zamanda sağlıklı bir çevre yaratma ve o bölgede oturan insanları kendi mahallelerinde ve kendi sokaklarında tutma konusudur. Yani başka yerlere sürgüne gönderme konusu değildir. O insanların yaşadıkları insanlarla birlikte o bölgede yaşatma konusudur. Başka yerlere göndererek yeni bir sosyal problem, yeni bir sosyal yara yara açma konusu olmadığının altını çok fazla çizmiştik. Dolayısıyla e, ilk e, bakanlıkla yapmış olduğumuz çalışmada böyle bir çerçeve vardı. Uzunca bir sürede belediyelerin ve bayındırlık ve iskan bakanlığının sitesinde kalmıştı. Ama ne yazık ki 2009 sonrası. Yapılmış olan bu çalışma ortadan kalktı. Van depremiyle birlikte yeni bir işte a, e, yasa gündeme geldi. E, 6306 sayılı yasa e, gündeme geldi. Afet riski olan bölgelerdeki yapıların e, düzenlenmesiyle ilgili olarak. Ne yazık ki yine bu yasanın içerisinde öngörülen ki biz hep şunu söylüyoruz. E, bugün Nana muhtek bir hale geldi. İşte paraları tükettik, dışarıdan kredi alamıyoruz, bankalar kredi veremiyor, inşaat sektörü durdu, i̇şte ciddi bir durgunluk var, durmadan işi çıkarıyor var olan tüm şirketler ki bundan sonra da daha da artacak. En riskli bölgelerden başlanması gerekirdi kentsel dönüşüm konusuna da ama ne yazık ki en riskli bölgelerden başlanmadı. Rantı en yüksek olan bölgelerden başlandı. Dolayısıyla 99 depremin sonrası biz İstanbul'u çalışmıştık. Yine altını çok çizmiştim. İşte İstanbul'da 14 kişiden oluşan, benim de içerisinde bulunduğum, dönemin İstanbul Valisi'nin başkanlık yaptığı İl Aset Merkez Kurulu'nun oluşturulduğu ve bu kurulun da yapmış olduğu bir çalışma vardı. 493 toplanma alanı oluşturulmuştu İstanbul'da. Bu toplanma <gülüyor> alanlarının da yeterli olmadığını, yeni toplanma alanlarına ihtiyaç bulunduğu... Olduğu belirtiliyordu değil mi? ilgili çalışma. İlgili çalışmalarda bahsedilmişti. Ama ne yazık ki bu belirlenmiş olan toplanma alanları da Alışveriş merkezlerine ve e, e, a, rezidanslara dönüştürüldü. Yapılaşmaya açıldı. Dolayısıyla yapılaşmaya açıldı. E, rantı en yüksek olan yerlerde bu sefer 5 katlı yapılar yıkıldı. 8 kat yapıldı. 10 daire 18 daire oldu. Dolayısıyla altyapı değişmedi ama ilgili bölgelerde. Dolayısıyla siz e, işte yapıları alanlarını küçültürseniz aile sayısını artırırsanız aile sayısını artırırsınız. Aile sayısını artırırsanız nüfus sayısını artırırsınız. Nüfus sayısını artırırsanız otomobil sayısını artırırsınız. Bunlar artarsa o bölgenin su ihtiyacı artar, elektrik ihtiyacı artar, oksijen ihtiyacı artar. Hiçbir zaman bu anlayış göz önüne alınmadan rantı en yüksek olan bölgelerde işte demokratik yapı bozulduğu yapı sayısı arttı, yeni afet alanları oluşturuldu. Dolayısıyla İstanbul, örneğin İstanbul gibi kent geçmişte bir afetle uğraşıyorken, yani deprem gibi bir afeti bekleyip o afetin bertaraf edilmesi çerçevesinde çalışmalar yapılıyorken, kentsel dönüşüm anlayışı da dahil olmak üzere, Su havzalarının, yeşil alanlarının, orman alanlarının yaklaşmaya açılmış olması nedeniyle İstanbul'un havası çok daha kirlendi. İstanbul'un trafiği, yapı yoğunluklarının bu kadar artış olması nedeniyle İstanbul'un ulaştırması çok daha problemli hale geldi geçmişe göre. İstanbul'da ısı adaları oluştu. İstanbul'da artık ufacık yağan yağmur sele dönüşüyor, can ve mal kayıtlarına neden oluyor. Bu anlayışın sonucu olarak yeni sosyal problemler ortaya çıktı. Dolayısıyla kentsel dönüşümün amaçlarına uygun bir çerçevede İstanbul başta olmak üzere kentsel dönüşüm yapılmadı. Tam tersi orada da aynen imar barışında olduğu gibi para anlayışı öne geçti. Teknik kaygı, sağlıklı bir çevrede yaşama anlayışı hep itildi doğru bir çerçeveye oturmadı kentlerimiz. Dolayısıyla kentsel dönüşüm de problemi bir çerçevede yapıldı. Zaten başka sonuçlar da ortaya çıktı. Ee, ekonomik kriz nedeniyle e, ortaya çıkmış olan durum bugün İstanbul'da sayısı oldukça fazla olan e, işte hafriyatı yapılan e, işte ikza edilen ama o ikzalar zaman geçtikçe yağan yağmurlar nedeniyle kayarak onun üzerindeki yapıları da tehdit eden bir duruma dönüştü. Ve tabii yeni can kayıplarına da neden yeni oluyor bu. Yeni can kayıpları bu? ortaya çıkmaya evet. başladı. Çünkü insanlar bu ekonomik durgunluk, bu ekonomik çöküntü mal sahipleriyle müteahhitler arasında yapılmış olan sözleşmeyi de devre dışı bıraktı. Yeni problemler ortaya çıkardı. İşte kendisine dönüşümün gelmiş olduğu yerlerden birisi de Birçok mağdur insanın bugün eyvah ne yaptım ben, birçok insanın işte kirasının devlet tarafından ödenmesi gerekirken o kiraların ödenmemesi gibi, işte 18 ay içerisinde tamamlanması gereken o yapıların tamamlanmaması gibi, işte afriyatları yapılıp hiç inşaatlara başlanmayan onlarca yeni yapı alanlarının olması gibi, kenti sıkıntıya soğan, bir sokan bir anlayışla da kaç. Karşı yani şunu diyebilir miyiz Cemal Bey, ee, ekonomik kriz nedeniyle şu anda getirilmek istenen değişiklikler dahi uygulanamaz durumda. Çünkü mesela evet, şey işte müteahhitlerden Abi, teminat alınacağı e, söyleniyor ama müteahhitlerin şu anda karşılaştıkları e, banka kredi, kredilerinden ötürü problemlerin e, ne kadar büyük e, ölçekte olduğunu e, birazcık biliyoruz. Evet, Ve evet. E, keza aynı şekilde e, yeni yapıların yapılması için e, kaynak bulmakta müteahhitlerin nasıl zorluklarla karşılaştığı konusunda da bazı bilgilerimiz var. Şimdi siz aslında tarihten bahsetmiyorsunuz. Yani Bayındırlık Bakanlığı'nın var olduğu dönemde e, inşaat mühendisleri olarak e, sizin bir diyaloğunuz e, vardı. E, her, her ne kadar e, sözleriniz fazla dinlenmese, raporlarınız dikkate alınmasa dahi böyle bir ilişki vardı. Fakat o gün bugündür bu ilişki de ortada yok herhalde. Ama başta belirttiniz özellikle yerel yönetimlerin ve yerel yöneticilerin merkez tarafından elinden alınmış yetkileri nedeniyle herhalde çok da aktif olamayacaklarını düşünüyorsunuz ama özellikle İstanbul, Ankara ve belli büyükşehir belediyelerinde ve belediyelerde acaba önümüzdeki dönemde daha yakın bir ilişkinin başlaması ve ortak çalışmaların bir arada olmanın mümkün olabileceği bir döneme geldik mi? Nasıl hissediyorsunuz İnşaat mühendisleri odası olarak? Mesela bir küçük örnek vermek istiyorum. Bugün e, haberlere düşmüş olan e, bu e, Çanakkale Belediye Başkanı e, AK Partili Belediye Meclis Grup Üyeleri e, tarafından e, ziyaret ediliyor ve diyorlar ki başkanımıza gecikmiş bir ziyarette bulunuyoruz. Bayram seçim derken biraz geç oldu ama sonunda ziy ziyaretimizi gerçekleştirdik. Hayırlı olsun e, diliyoruz diye başlayan e, bir sohbet var ve karşılıklı olarak e, Çanakkale'nin sorunları konusunda ortak çalışmalar yürüteceklerini ifade ediyorlar. Bu tabii çok güzel ve çok beklediğimiz bir örnek. Has hasret duyduğumuz bir örnek ama Acaba önümüzdeki dönemde bu başka kentlerde de mümkün olabilecek mi? Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile inşaat mühendisleri odası olarak bir diyalog gerçekleştirme düşünceniz var mı? Onlara destek olmak, yol göstermek, raporlarınızdan yararlandırmak istiyor musunuz? Veya bu konularda ne düşünüyorsunuz? Çok teşekkür ediyorum. Önemli bir başlık açtınız. Ee, gerçekten e, geçmişte e, bayındırlık ve İslam Bakanlığı'yla önemli ilişkilerimiz oldu. O çok önemlidir. Yani biz şu noktada değiliz. E, elbette ki düşünceler karşılıklı olarak ifade edilir. E, bilimsel olan, doğru olan, e, kente yakışan, ülkeye yakışan e, düşünceler neyse, ortaya çıkan sonuçlar neyse arzu edilir ki gerek yerel yönetimler açısından gerekse merkezi yönetimler açısından o ortaya çıkan sonuçlar da uygulansın. Evet. Yani o işin işte bilimsel çerçevesidir, teknik çerçevesidir. Yani farklılıklar olacaktır, olmalıdır. Fakat bizim yaklaşımımız sadece siyaseten bugüne kadar olmamıştır. Mesleğimizin gerektiği ölçüler içerisinde hep raporlamalar yapmışızdır. Örneğin bizim web sitemize bakarsanız görürsünüz, Bundan 10 gün önce Ankara'da iki genel müdürü ziyaret ettik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başka ziyaret edeceklerimiz de vardır. Randevu istedik. Hatta bakan dahil olmak üzere randevu istiyoruz. Görüşme yapmak istiyoruz. Çok önemli bu tabii. Biz, biz kendi adımızla hareket etmiyoruz. Bir kurum temsil ediyoruz. Bilirsiniz siz çok programlar yapıyorsunuz çok altını çizdiğimiz bir konudur. Anayasa sadece anayasanın kendisinden oluşmaz. Eğer anayasal kurumların da olması gerekir. O anayasal kurumlar ilgili yerel ve merkezi yönetimlerle birlikte çalışıyorsa kendi içlerini doğru yapıyorlarsa onlar arasında yatay ve dikey ilişkiler varsa gerçekten bir diyalog sürüyorsa o anlayıştan kentler yararlanır, ilçe yararlanır. Biz de hiçbir zaman bu anlayışın dışında olmadık. Siyaseden farklı noktalarda olsak bile biz o siyasi düşüncemizi hiç öne çıkarmadık. Hatta dedik ki yaşamış olduğumuz depremlerde işte teknik çerçevede ortaya çıkan problemli sonuçlardan dolayı dedik ki biz çuvaldızı kendimize İğneyi başkalarına e, batırma noktasında olan insanlarız. E, bilirsiniz halk arasında hiç olmazsa işte, çuvalduzu başkasına iğneyi kendine batır derler. Fakat bir tersini söyledik. Çuvalduzu kendimize batırırız. İğneyi başka sorumlulara batırırız dedik. Bu noktada da ben kişi olarak inşaat Mühendisleri Oda İstanbul Şube Başkanı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, kentleşme ve deprem inceleme ve araştırma komisyonuna gittim. Bir sunum yaptım geçmişte. Dolayısıyla bakanlıklarla e, ortak çalışmalar yaptık. İstanbul'da yapılmış olan İstanbul Deprem Mağdur Planı çalışmasını işte dönemin belediye başkanı Ali Şükrü Ertuna yapmıştı. Dört üniversitemize yapmışlardı. Biz onun toplantılarına katılıp düşüncelerimizi ifade ederdik. Bugün de bugün de gelmiş olduğumuz nokta itibariyle e, açıktır ki e, özellikle büyük kentlerimizin e, yerel yönetimleri el değiştirdi. Biz geçmişte de ısrarlıydık. Bugün de ısrarlı olacağız. E, Ankara gibi, İstanbul gibi İzmir gibi, Adana gibi, Bursa gibi, Aydın gibi, Mersin gibi illerimizde ciddi bir yapılaşma problemi var, ciddi bir bizim meslek alanımızla ilgili trafik problemi var, ulaşım problemi var, yapı güvenlikleriyle ilgili sorunlar var, çevre sorunları var. Bu noktada açıktır ki tabii ki biz kendilerini ziyaret edeceğiz. O illerde bulunan şubelerimizde belediyelerle ortak e, bir çalışma içerisine girmeyi en azından talep edecekler. Evet bu İmamoğlu'nun yani belediye meclisi toplantılarını internetten ve e, televizyondan naklen yayınlamaya başlaması da son derece önemli çok bir gelişme. önemsiyoruz. Çok, Değil çok, mi? Çok önemsiyoruz. Çünkü ülkemizde olmayan bir şey vardı. E, şeffaf yönetimler yoktu. Kapalı duvarlar, evet, kapalı kapılar arasında bir takım kararlar alınırdı. Dolayısıyla bilgiye ulaşmak oldukça zordu. İstanbul'da böyle bir anlayışını ortaya koymuş olmasının ben önemli sonuçlar olacağını, sizin altını çizmiş olduğunuz Çanakkale'de yerel yönetim, işte AKP, belediye, meclis üyelerinin Belediye başkanını ziyaret etmiş olmalarını çok değerli buluyoruz. Umuyoruz ki İstanbul'da da aynı şey söz konusu olsun. Çünkü sonuç itibariyle bakın bu halkla bu insanlarla gerçekten antidemokratik bir çerçevede demokratik olmayan şeffaf olmayan hukuka adalete hakka uygun olmayan kent hukukuna uygun olmayan bir çerçevede inatlaşmamak lazım çünkü inatlaşıldığı takdirde hem ülkenin hem kentimiz zaman kaybediyor hem de 31 Aralık 31 Mart'ta kazanılmış olan seçimin iptal edilerek alınmış olan mazbatanın geri alınarak 23 Haziran'da yapılmış olan seçimle 13 bin oy farkını işte hırsızlık olarak, çalındı olarak gören insanlar 806 bin oyla karşılaştılar. Eğer merkezi yönetim, merkezi yönetim gerek Ankara'daki Sayın Yavaş'a yönelik olarak, gerek İzmir'deki belediye başkanına yönelik olarak, gerek İstanbul'daki İmamoğlu'na yönelik olarak, özellikle belediye iştiraklerine yapılacak olan atamalar çerçevesinde Meclis, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hiç hakkı, hukuku, yetkisi olmadığı halde atamalar meclisin yetkisindedir demesi inanın bizim gibi meslek insanlarının olayı bilen, konuyu bilen ve insanların saçlarını diken diken etti. Açıktır ki bu insan haklarına aykırı, kent hukukuna aykırı, yerel yönetimlerin yasalarına aykırı, başkanın yetkilerinin ne olduğunu artık bu insanlar bu internet döneminde. Sosyal medyanın bu kadar güçlü olduğu evrelerde artık biliyorlar. Bu tür inatlaşmayı bir tarafa bırakıp birlikte çalışmak. Hangi partiden olurlarsa olsun işte hukuk çerçevesinde, bilim çerçevesinde, bilgi çerçevesinde, kent hukuku çerçevesinde, güvenlikli yapıların oluşması çerçevesinde belediye meclislerinin birlikte çalışmaları o kentin yararıdır, o ülkenin yararınadır. Artık merkezi iktidarında, merkezi hükümetinde giderek sadece farklı siyasi anlayışlarda olan belediyelere yönelik olarak değil. Ben eğer aynı siyasi düşüncede olan bir kentin belediye başkanı olarak merkezi yönetim benim üzerinde bu kadar sıkı bir tasarruf yapmaya kalktığını görsem inanım isyan ederim. Evet. Ben inanıyorum ki ilgili yerel yönetimler de hangi partiden olurlarsa olsunlar, hangi siyasi düşünceden olurlarsa olsunlar. Çünkü yerel yönetimleri, yerel yönetimler o kentte yaşayan insanlara, halka en yakın yönetimlerdir. Demokrasinin en gelişmiş olduğu yerlerdir. Dolayısıyla artık giderek e, fazlalaştığı gibi bir izlenim veren veya savunma, Fazlalaşacağı gibi bir ilenin veren bu merkezi anlayışın ortadan kalkması, e, yerel yönetimlerin demokratikleşmesi, partiler arası işbirliklerin oluşması, o kentte bulunan diğer meslek ve sivil örgütleriyle birlikte hani biz anayasal kurmuşuz kurulu, dedik ya kendi adımıza hareket etmiyoruz. O kent halkı adına, ülke halkı adına hareket ediyoruz. Bilgimizi, görgümüzü, öğrendiklerimizi açıktır ki hangi siyasetten olursa olsun ilgili belediye meclisleri, belediye başkanları randevu alacağız. Onlarla birlikte çalışmayı talep edeceğiz. Bu kentlerimizin yararınadır, içemizin yararınadır. Demokratik ülkelerde de böyle değil mi Cemal Bey? Kesinlikle yani Şehirle kesinlikle. ilgili kararlar mutlaka sivil topluma ve sivil toplum kuruluşlarına Danışılarak alınıyor hatta bu nedenle bir iki yıl süren e, tartışmalar yapılıyor ama en sonunda e, ortak bir noktada bulaş, e, buluşuluyor e, sayın İmamoğlu da buna benzer e, açıklamalar yaptı. Ee, bu konuda da e, İnşaat mühendisleri odası İstanbul Şubesi'nin e, yönetimiyle bir program yapmak istiyoruz ve nasıl hazırlıklar yaptıklarını da onlardan öğrenmek istiyoruz. Tabii ki İnşaat mühendisleri odası genel merkezinin de görüşleri bu konuda son derece önemli. E, çünkü e, birçok kentte, büyükşehir belediyesinde e, aynı imkanların açılabileceğini varsaydığımız bir dönem başladı diye düşünüyoruz. Evet, evet. Ve burada da artık böyle e, belediye başkanlarının projeler ya yarıştırması değil gerçekten Kentin, e, kent insanının, kentte yaşayan bütün canlıların ihtiyacı olan, e, acil ihtiyacı olan konularda aktif bir tutum almalarını bekliyoruz. İşte siz e, bugünkü programımızın başında da belirttiniz. Yani şu ana kadar e, yapılmış olanlar yeni yeni e, o kentte çok az rastlanan bir takım e, afet risklerini de gündeme getirdi. Sular basıyor, e, seller basıyor. E, oluşuyor. Hatta işte biliyorsunuz hortumlar ortaya çıkmaya başlıyor. Yani iklim krizinin de son derece önemli etkileri var. En son Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok hızlı bir önlem aldı. Ve e, iyiydi, evet. bir takım değişiklikler yaptı. Bunların önemli bir kısmının da son derece tabii ki e, belediyeye düşen e, kısımlarının da son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. İşte metrobüs seferlerinin kış tarifesine e, çevrilmesi ve Hat boyunca günde 300 ek sefer yapılması e, ve onun dışında e, evet. deniz ulaşımının e, hızlandırılması istinye çubuklu. O çok önemli. O evet. çok önemli. Sayın Erçur. Yani İstanbul'da ayıptır. Yani dört bir tarafı denizle kaplı bir de ya, değil mi? De, deniz ulaşımının 2 nokta toplam o toplu taşıma ulaştırma içerisindeki payının 2 nokta 3 mertebelerde olması açıkçade insanı utandırıyor. O çok evet. önemli deniz ulaşımındaki işte toplu taşıma şeyinin yolculuklarının artması deniz ulaşımına önem verilmesi hızla İstanbul'da İstanbul'da hızla halen 170 işte en son 230 km olarak açıkladılar ki bunların bir kısmı da deniz ulaşımı açılmamış. Hızla İstanbul'un metrosu ve o işte e, raylı sistemi tamamlanarak gerçekten 500-600 kilometreye ulaşmak durumundadır. Çünkü İstanbul gibi kentleri e, metrosu 600-700 kilometre mertebesindedir. E, bir kentin trafik sorunu olabilir ama ulaşım sorunu olmamak durumundadır. Çünkü nedir? Onu da yanlış anlıyorlar. Örneğin e, birçok yöneticiden e, duyuyoruz diyoruz diyorlar ki işte biz falanca ülkeye gittik, falanca ülkenin falanca kentine gittik. Orada da şey sorunu var, trafik sorunu var. O işte trafik sorunu başka, ulaşım sorunu başka. Bir insan otomobiline binip, binip sıkışık trafikte saatlerce beklemeyi göze alıyorsa, eğer çok parası varsa, benzin ve mazot harcamayı göze alıyorsa, zamanı da onun açısından sınırsızsa buyursun, binsin, beklesin otomobilinde. Ama Ahmet Efendi, Mehmet Efendi de hızla bir yerden bir yere gitmek istiyorsa... Onun da gidebileceği sistem oluşturmak lazım. O sistemde nedir? Toplu ulaşımlardır. O sistem nedir? Deniz ulaşımıdır. O sistem nedir? Demir yoludur. O sistem nedir? Metrodur. Dolayısıyla ulaşım sorunuyla trafik sorununu da karıştırmadan gerçekten insanların erişimlerini sağlayacak toplu taşıma anlayışına ve sistemine hızlı bir şekilde tamamlamak. Demir yolu, karayolu, işte deniz yolu arasındaki entegrasyonun özellikle İstanbul'un başka bir problemi de vardır. Ee, ki hatlar arasındaki yani farklı sistemler arasındaki entegrasyonlarda ciddi problemler vardır. Örneğin insanlar işte e, metro üstten inip deniz yoluna geçecekleri zaman oldukça fazla yürümek durumunda kalıyorlar. veya metro üstten inip e, deniz yoluna geçecekleri zaman fazla yürümek durumunda kalıyorlar. Bu nedenle çoğu insan e, otomobilleriyle gitmek istiyorlar bir yerden bir yere. Bu entegrasyonlar da yeniden gezden geçirilip özellikle İstanbul açısından ifade ediyorum. E, yeniden elden geçirip e, işte başlanmış olan veya başlanmayan metro ve tramvay sistemleri hızlı bir çerçevede e, tamamlanırsa e, ben eğer görüşebilirsek e, kendisine de ifade edeceğim. Artık İstanbul'da sağ solu boyamaya Kaldırımlarla uğraşmaya Şerit genişletmeleri yapmaya Yeni karayolu yapmaya Denizi doldurmaya söylüyorum. gerek yok değil mi? Kedimlik evet. Belediye açısından da söylüyorum Karayollarının Kent dışı yollar Biliyorsunuz otoyollar falan Karayollarının Uhtesinde olan bir konu Doğru. Onların da bu tür yollara para harcamamaları Topu taşımayı Sağlayacak Demir yoluna deniz yoluna Metrobüs'e ve benzeri toplu taşımayı yarayacak sistemlere ve çalışmaların çok önemli. o zaman trafik sorunu ile ulaşım sorunu arasındaki farklılık var da görülebilir. Yani Cemal Bey önümüzdeki dönemde çok çalışmamız lazım. Ee, evet. hepimizin çok gayret göstermesi lazım. Çünkü evet. sorunlarımız o kadar büyük ki birleşmeden, bir araya gelmeden bu sorunlarla baş etmek e, mümkün değil. De. Çok teşekkür ediyoruz size. Sağ olun. Devleti hem verdiğiniz bilgiler ediyorum. hem de değerlendirmeler evet. için. Ee, sağ olun. Günler İyi günler. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet efendim. Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler Programı'nda soluksuz bir program gerçekleştirdik. Bir müzik parçası dahi çalamadık. Konuğumuz Cemal Gökçe'ydi. Telefon bağlantısıyla kendisine ulaştık. İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Cemal Gökçe. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler Programı'nda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.